94.9 Açık Radyo'da bir ekonomi ekoloji programına daha beraberiz. Bugün konumuz yok. Pelin'le baş başayız. Baş başayız Pelin. Biraz gündemi değerlendireceğiz. Geçtiğimiz haftalarda neler oldu? Önümüzdeki haftalarda neler var? Çeşitli etkinlikler var. Doğa koruma, çevre, ekolojik ekonomi, mega projeler, olimpiyatlar konusu geçen haftalarda çıstıkça tartışıldı. Evet. Bisikletle ilgili çok aktivite var. Ama Hı. onun öncesinde... E, bu kredilendirme mevzu, kredi verme mevzuunda e, yeni gelişmeler oluyor artık. Hı hı. E, doğa dostu projeler belki daha çok kredi oluyor. Fosil yakıtlara, doğayı tahrip edecek e, yatırımlara. E, krediler kapanıyor mu, musluk kapanıyor mu? Ne evet. dersin, bu konudaki gelişmelerden bahsetmek Evet, dersin. bununla ilgili çok yeni bir gelişme var. Çok taze bir bilgi. E, doğal kaynakları israf eden firmaların kullandığı kredinin faizli daha yüksek olsaydı ne olurdu? Hı. Ya da bu tip firmalara hiç kredi verilmeseydi üzerinden e, fikrinden e, hareketle e, 42-43 tane e, finans kuruluşu ki bunlar e, dünyanın önde gelen finans kuruluşları hepsi e, uluslararası çapta e, iş yapan bankalar ve bunlara Dünya Bankası da dahil e, 43 tane e, banka e, doğal sermaye deklarasyonuna imza attı. Bu zannediyorum ki dünyada bir ilk daha önce bunun benzerini duymadık. Bu çok önemli bir karar diye düşünüyorum. Çünkü doğal sermaye deklarasyonuna imza atanlar Birleşmiş Milletler Bünyesi'nde düzenlenen sürdürülebilir kalkınma konferansının da önde gelen kuruluşları arasında. Ve deklarasyon özetle şöyle diyor. Toprak, su, flora, fauna ve bunlara bağlı ekosistem hizmetleri doğal kaynak olarak e, tanımlanıyor. Ve bu kaynakları aşırı şekilde tüketen, tahrip eden e, firmalara da e, kredi kullandırılmaması e, temel alınıyor. E, tabii yani bu e, gerçek anlamda e, uygulanabilir mi? E, aslında uygulanabilir. Neden olmasın? E, belki. Alışkanlıkların, bakış açılarının biraz değişmesi burada rol oynayacak ve tabii bankaların hassasiyeti herhalde bundan sonra yapılacak projelerde de çok belirleyici olacak. Yani bir baraj projesi dediğimizde, bir nükleer santral projesi dediğimizde, işte bugün belki Türkiye'de konuştuğumuz ve e, kamuoyunu çok yakından ilgilendiren aslında çok vicdanları da yaralayan bir takım projeler gerçekleştirilmeye Kasan aklıma geliyor ilk etapta evet tabi aslında orada da e, uluslararası bir kampanyayla e, oradaki e, projeyi e, kredilendiren Kuruluşlar afişe edilmişti. E, geri adım atmak zorunda kalmışlardı. Bunun örneklerini gördük ama tabii bu sivil toplum tarafından yapılmış e, bir hareketti. Şimdi bu bankaların kendi kendilerine bu bağlayıcılığı, bağlayıcılığı getirmiş olması önemli. Dolayısıyla artık demek ki hükümetler de olsa, özel sektörde olsa herkes her aklına esen projeyi gerçekleştiremeyecek demek bu yani bugün bir işte 3. köprüyü konuşuyoruz 3. havalimanını konuşuyoruz keşke e, olsa da e, Türk firmalarından da Türk bankalarından da e, bu deklarasyona imza atanlar olsa da e, bu iş e, Türkiye'de de biraz daha gündeme gelse o açıdan e, bu deklarasyon e, önem taşıyor diyelim e, ve e, yani kaynakları doğru kullanılması, tasarruflu kullanılması yolunda da bir öncü olsun diyelim. Evet STK'lar Hasan Keyf örneğinde evet. özellikle yurt dışından kredi veren kuruluşları, finans kuruluşlarını hem Türkiye ayağında hem hı hı. yurt dışı ayağında özellikle İsviçre'de Avusturya'da, Almanya'da büyük kampanyalar olmuştu geçtiğimiz 10 yılda. Ki bunlar bu doğa tahribatını ve kültürel mirası yok edecek Hasankeyfi, Ilısı Barajı'na evet. şey vermesin. Ama sonra sanıyorum Türkiye Bankaları devreye girdi İşin ve işine girdi girdi. Evet. Orada sürdürülebilirliği ele alan, dikkate alan veya bir kültürel mirasın kaybolmasına kredi vermek çok aslında itibarı aslında itibar çok zedeleyici bir şey baktığımızda. Doğa Derneği'nin bu konuyla ilgili çok ciddi kampanyası. bir kampanyası olmuştu bu projeye destek veren bankalarla ilgili ve herhalde aslında bundan sonraki projelerle ilgili de yine bu tür kamuoyundan sivil toplumdan yine bu tür baskı oluşturabilecek şeyler gelirse evet, de şu önemli yani bu Finans kuruluşlarının da bunu anlaması önemli. Çünkü bunu anlaması yani çok önemli. hep sokakta bir şey söylüyor, dışarıdan bir şey söylüyor ve çoğu zaman işte marjinal oluyor hı hı. ve hak ettiği değeri görmüyor. Ama finans kuruluşlarının bunu bir ekonomi mantığı içinde anlaması evet. ve ona göre kredilendirme yapması, kredi vermesi hı hı, bu şeylere hı hı. dengeleri daha çok değiştirecek. Yani. Yani evet. Önümüzdeki 10-15 yılda orta vadede bunları daha çok tartışıyor olabileceğinizi düşünüyorum evet. ki... Bu arada da iklimle ilgili bir rapor yayınlanacak uluslararası. Evet ona geçmeden önce aslında bankalardan özel sektöre atlayıp hafta sonu ben Berlin'deydim. Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği ve ev aletleri fuarı İFA. Her yıl Berlin'de gerçekleştiriliyor. Orada Türkiye'den de iki firma katıldı. Arçelik, hem Arçelik hem de Grundig markasıyla birkaç sene önce satın almıştı. Vestel de oradaydı. Orada da mesela konseptlerde şirketler enerji ve su tasarrufunu, daha temiz üretimi, bunları ön plana çıkarıyorlar. Ve bunlarla ilgili mesela uluslararası, Bağımsız denetleme şirketleri var. Kendilerini denettiriyorlar. Denetlettiriyorlar. Daha iyi nasıl yapabiliriz? Daha az su tüketen, daha az enerji tüketen cihazları, ürünleri nasıl geliştirebiliriz konusunda gerçekten kafa yoruyorlar. Bunlara tabii Türk firmaları da dahil. Bu da sevindirici bir şey. Bu vizyon önemli. Yani çevrecilik vizyonu çünkü daha çok... Üretim ve büyüme odaklı ve istihdam odaklı düşünüldüğü için ve çevre çok çok geri planlarda bırakıldığı için Türkiye'de ben bunu çok önemsedim. Ve orada verdikleri rakamlara göre dünyada tüketilen enerjinin %25'i evlerde tüketiliyormuş ve bu %25'in %55'ini de evde kullandığımız beyaz eşyalar, elektrikli ev aletleri yoluyla e, tüketiyormuşuz ki e, bunlarda ciddi oranlara, ciddi rakamlara denk geliyor. O anlamda da e, bu çevreci şirket olma vizyonunu da e, burada bahsedip e, önemsemekte fayda kesinlikle, var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet şimdi e, az önce senin de e, söz ettiğin e, bu IPCC'nin Fifth Assessment Report'u. ...dan biraz bahsetmek istiyoruz. Daha önceki programlarımızda pek fırsat bulamadık. Bu rapor aslında bu yılın başlarından bu yana... ...parça parça evet, yayınlanıyor. Evet, taslak geliyor. Evet, tamamı da... ...ne zaman? 27, 27 Eylül Eylül'de. Hı -hı, tamamı da 27 Eylül'de yayınlanacak. Şimdi IPCC nedir? Biraz ondan bahsedelim. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli... ...ve Birleşmiş Milletler Himayesi'nde kurulmuş... İklim değişikliği konusunda ülkeler arasında bir fikir birliği oluşturabilir miyiz e, amacı biliyor aslında bu e, oluşum. E, beşinci raporu bu. En son e, dördüncü raporunu 2007'de e, yayınlamış bu e, kuruluş. E, ve tabii yani buradaki amaç e, yani bu beşincisi yayınlanıyor ve aslında çok ciddi de e, bilgiler, veriler var. Çok ciddi bilim, bilimsel verilere dayanan bir rapor bu ve aslında e, politik bir kanaate önderlik e, etmesi e, amaçlanıyor yani bugüne kadar tabii biz e, iklim konferanslarından da falan biliyoruz bu e, karbon emisyonlarının azaltılması işte iklim değişikliğinin e, azaltılması yani tabii ki e, hedef durdurulmasıdır ama e, buna kimse yanaşmadığı için azaltılması diye e, bahsediyorum bunlar da gerçek anlamda ciddi hedefleri olan bir ortaklığa henüz kimse ulaşabilmiş evet, değil. Fakat şimdi bu raporun çarpıcı verileri var. Belki bundan sonra hükümetler bu çatı altında tekrar toplanıp bu rapor ışığında biraz daha birbirlerini de adım atmaya zorlayarak bir şeyler gerçekleştirebilir mi umalım öyle olsun çünkü bu zamana kadar şey vardır lehine böldüm hı hı. iklim inkarcıları da çok evet. güçlüydi yani onlar lobbyler de çok, hala çok hala güçlü hala güçlü ama bu insanla ilgili değil de doğal bir ilim trendin sonucu olduğunu hep kredisini evet. evet söylediler ki işte onun için e, politik ve e, ekonomik kaynaklar ayrılmasın ve e, hı hı. herkes bildiği yolda eski şekilde e, karbon ekonomisi devam etsin evet. isteniyordu. Artık bununla, bu raporla herhalde insanla ilgili olduğu ve e, şey yaptığı evet, evet. E, kesinleşiyor. Yani zaten yüksek oranlarda e, vardı. Ama bu artık belki inkarcıların elinden şeyi alabilecek ölçüde güçlü Hı. bir rapor çıkacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta yani bu raporun şu ana kadar açıklanan bölümlerindeki verilerde bu inkarcı lobilerini üzecek nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu, bu tip oluşumlar genellikle Amerika'da cumhuriyetçilere yakın duran ya enerji şirketlerinin eliyle, e, bir araya getirilmiş evet oluşumlar, lobi grupları, işte çıkar grupları e, diyebiliriz ve bunlar gerçekten sistematik ve gayet de e, yani yaptıkları işin farkında Cidik. olarak e, yapıyorlar bunu ama şimdi uzmanlar bu raporda diyor ki ağırlıklı olarak fosil yakıtların kullanımının artmasına bağlı olarak iklim değişikliğinin %95'i İnsan eliyle yaratılmıştır. Yani e, diğer %5'lik payda çok herhalde e, dolaylı yollardan e, olsa gerek. E, ve e, IPCC'nin 2007'de e, son yayınladığı e, raporunda e, bu rakam %90'mış. Daha önce 2001'de yayınladığı e, raporda %66 diyor. E, 1950'lerde ise... E, bu rakam yüzde 50 civarındaymış. Yani yüzde 50 aslında e, kimseyi ikna edemeyecek e, bir rakam ama yüzde 95 çok ciddi bir rakam. E, yine e, 2100 yılında sıcaklık artışının 2.6 ila 4.8 derece arasında olacağı tahminine yer verilmiş ki e, zaten e, yapılan ölçümlerde e, aşağı yukarı bu rakamlara e, denk geliyor diyebiliriz. E, ve yine raporda daha önce yer almamış bu bilgi bu raporda ilk kez e, buna atıf var e, buz tabakaları ve deniz seviyesindeki artıştan aynı şekilde küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklığın pek çok bölgede yoğunlaştığından e, bahsediliyor yine e, dediğimiz gibi e, bilimsel e, tamamen bulgulara e, dayanarak e, bu arada bu e, aslında belki bir programımızın konusunu bu inkar, kesin, meselesine, inkar meselesine, inkar meselesine <gülüyor> daha detaylı şey yapabiliriz. Acaba Türkiye'de iklim inkarcıları var mı o, biz? Evet aslında bu konuyla ilgili muhakkak bir e, bilgi vardır. Ki o kadar gelişmiş olduğunu düşünmüyorum. Yani. Benim gözümden çarpan şu ana kadar olmadı ama belki alttan alttan bu konu e, Enerji evet. şirketleriyle birlikte e, hareket eden lobiler olabilir. Ama belki iklim değişikliği o kadar tartışılmadığı için buna bir lobi yatırımı yapmamış da olabilir. Yani tabii temel amaç burada fosil yakıtların kullanımının azaltılmasının önüne geçmek. E, ve tabii e, dolayısıyla da e, temel amaç Karlılıkları koruyabilmek yani diğer yenilenebilir enerjilere kanalize olunduğu takdirde bu şirketlerin karlılıklarında çok ciddi düşüş olacak. Hatta belki yani iflas noktasına Kesinlikle. gelebilecek şirketler bile olacaktır. Ve bu inanılmaz paralar da harcanıyor. Bunları bir takım işte adı gizli tutulan zengin finansörler olduğu söyleniyor Amerika'da. Ve sadece mesela geçen yıl 400 milyon dolar Hı. harcamışlar sadece iklim inkarcılığı için yani Amerika'da ciddi bir sektör ciddi haline bir sektör. geldiğinde söyleyebiliriz bu konuda. Bu konuyu bence hem iklim inkarcılarını bir program yapalım ayrıca rapor yayınlandığında belki yine bir. Evet belki raporla birlikte bu konuyu tekrar gündeme getirebiliriz. Ve yıl sonunda da. Kaçıncı taraflar toplantısı var? Polonya'da. E, iklim zirvesi var. Bunu evet. Açık Radyo e, layıkıyla ele alacaktır. Kesinlikle. <gülüyor> <Daiminiz>. <gülüyor> daha önce Kopenhag'da e, bir çıkarma yapmıştı Açık Radyo. Evet. Ömer Madre Ölcüliği'nde. Belki Polonya'dan da yakın aslında. E, evet evet. Doha'dan, de... şeyden, evet, e, Meksika'dan evet. daha ...ulaşılabilir bir şey Türkiye'de evet, aktivistler... ...ve tabii gibi. bir kömür ülkesi olması... E, ...Azebiyye'de... Evet. E, ...oradan herhalde epey bu malzeme çıkacaktır... Evet, ...hepimizden. Avrupalı aktivistlerin... E, ...Polonya'ya yakacağını düşünüyorum... Hı -hı. E, ...şeyin iklim karnesi, çevre karnesi... ...Polonya'nın pek iyi değil Avrupa Birliği'nde... E, ...eski doğrulu ülkelerinden... E, Sonra galiba Paris'te ondan sonraki 2014 yılında Paris'te hı hı. olduğunu düşünüyorum. Evet, doğru. Yani bu ay bu sene sonlarına doğru. O'nun ilk... yüklerin kalesi. O'nun <gülüyor> yüklerin kalesi, köprünün kalesi. <gülüyor> evet, yakından evet. takip edeceğiz onları. Evet, önce de Turn up the speakers baby Dim down the lights real low Turn up the speakers darling. I've got something on my mind. Some. Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında hem dünyadaki hem de Türkiye'deki ekonomi ve ekoloji gündemini konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde doğal sermaye deklarasyonundan bahsettik. IPCC'nin beşinci raporundan bahsettik. Şimdi biraz Türkiye'deki... Ee, çevreyle ilgili, iklimle ilgili aktivitelerden bahsedin Önümüzdeki günlerde neler var? Ee, sen biraz istersen onlardan bahset evet, evet. Barış. Ee, belki dinleyicilerimiz hatırlar iki hafta önce e, bisikletkurye.com'dan Serkan er Ercan Bey'i e, evet. Ee, fikir çok e, beğendi. Hem dinleyicilerden aldığımız e, geri dönüşler hem de işimize dostluğumuza bahsettiğimizde evet. gayet güzel bir fikir olduğuna herkes kanaat getirmişti. Ortak bir kanı vardı. E, bisikletle ilgili e, birkaç etkinlik var onlardan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Eylül ayı özellikle e, yo yoğun bu konuda. E, tabii hem olumlu gelişmeler var, olumsuz gelişmeler de var. E, geçtiğimiz e, haftalarda kayıplar olmuştur Ramazan, pardon, e, bayram sırasında haftada bir evet. e, bisikletçi hayatını kaybetmişti. Zihni Şahin Dragos'ta hı hı. E, motorlu bir aracın çarpması e, üzerine. Onun için insan artık bisiklet yollarına belki daha çok sahip çıkacaklar ve hem bisiklet yolları hem bisiklet parklarını talep edecekler ki biz Gezi Park denişinden sonra kentleşme, kent hakkı ve insanların nasıl bir kent isteğine dair artık tartışmaların daha yoğun yapıldığı, katılımın aksiyon seviyede olması lazım yani yurttaş katılımının hı hı. olması gerektiği konusunda tartışmalar yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bu etkinliklerden biri, e, ben de onunla ilgili bir anımı anlatacağım. Geçen sene <gülüyor> değil, ondan, evet, ondan önceki sene katılmıştım. E, Boğaz'da bisikletle geçmiştik. E, o zaman 5 Haziran, Çevre Gülü'nün ertesindeydi. Hı -hı. E, sanıyorum 10 Haziran'da yani o hafta sona denk gelen şey. Maalesef bir bisikletim yok ama bisiklet kiralamıştım. Aa ah, ne güzel. E, Bisikletler Derneği'nin o günkü e, merkezi Cihan Kurtaran'daydı, Eminönü'nde. Bir arkadaşımızla beraber gittik. E, tabii Taksim'den başlıyordu tur. Taksim'den e, Harem'e kadar e, Boğaz Köprüsü'nü geçip devam edecektik. Biz e, Eminönü'den bisikletleri aldık. Cihankurtaran'dan. E, Galata Köprüsü'nü geçtik. Bankalar Yadısı Karaköy'den İstiklal Caddesi'ne. İstiklal Caddesi'nde Caddesi bisikletle geçtik. Sizin parkurunuz biraz daha uzun <gülüyor> çok oldu uzun aslında. Oldu. <gülüyor> Ve hazırlıksız, antrenmansız olduğumuz için e, biz taksime gelene kadar zaten dilimiz dışarıdaydı. Çok yorulmuştuk. E, sonra Taksim'de e, 5000'e yakın zannediyorsan bisikletli vardı. Yani o Taksim'deki adanın etrafı 3-4 sıra bisikletli hı hı, durdu. Hı. Ee, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış o zaman start vermişti. Açılışı yapmıştı. Ee, oradan sonra Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ee, Yıldız ve Balmumcu bağlantısından köprüye geçtik. Evet. Ee, çok gerçekten heyecan, heyecan verici. E, hatıra. evet, köprü üzerinde çok herkes durdu. Videolar çekildi, fotoğraflar hı. çekildi. Çünkü yani Alışık olulmayan bir evet. aktivite. Yani evet. Yayalara ve bisikletlere maalesef kapalı. <gülüyor> ve o günde bir talep vardı. Şimdi aklıma geldi. Ee, hatta o talep konuştuğudur. Boğaz Köprüsü bisikletlere de açılsın. Niye oradan bir şey geçmesin? Tabi. Ee, Neden bir Neden? şerit ayrılmasın? Evet, yayalar niye geçmesin? Evet. Ki yakın zamanda şey gördüm. O, galiba bir seyir terası gibi bir şey düşünülüyor şeyin altına. Asansörle çıkacaksınız. O evet öyle bir gidecek. proje vardı. Onu sunmak istiyorlardı şey. Ee, işte i̇çine lokanta olsun, seyir terası olsun, turistler gelsin hmm. ama bisiklet yolu şey açılsa yani e, Boğaz Köprüsü, Boğaz Açık evet. Köprüsü bisiklete açılsa hoş olur diye düşünüyorum. Evet şimdi aslında bisiklet yolu deyince hemen aklıma geldi, ee, az evvel de bahsettim işte hafta sonu e, Berlin'deydik diye e, inanılmaz bir bisiklet e, kullanıcısı var e, yani tabii büyük bir kent olduğu için e, trafiği de var. E, araç trafiği de çok yoğun ama çok hatırı sayılır e, bisiklet binicisi var ve e, kaldırım kaldırımdan sonra bisiklet yolu bisiklet yolundan sonra arabalar park ediyor. Trafik ona göre düzenlenmiş. E, hemen hemen her e, büyük güzergahta yani şehrin ana arterlerinde ana merkezlerinde ve talih yollarında muhakkak bisikletler için ayrılmış yollar var belki tabi e, kentin düz olması da e, bunda büyük avantaj oluyor ama aslında bisiklet kullanıcıları için biliyoruz ki çok iniş çıkışlarda aslında e, çok büyük problem değil evet, yani çok evet. e, kötü hava şartları olmadığı sürece şey bir parçası aslında yani o Yolların, yaşamın parçası. Aynen öyle, evet. şeyler. Şimdi e, 22 Eylül Dünya Otobüsüz Yaşam Günü. Hı -hı. Bu Avrupa'da da Avrupa ile beraber kutlanan bir gün. World evet. Car Free Day. Ve Avrupa e, Ulaşımda Hareketlilik ve Değişim Haftası olarak Türkçe'ye çevirebiliriz bunu. 22 Eylül 2013 Hı -hı. günü, Pazar Hı -hı. günü sabah 10.30'da e, bisikletler Lütfi Kırdar Kongre ve sergi Sarayı'nın önünde buluşacaklar. Hı -hı. E, bu günü kutlamak için. Ve oradan birlikte Boğaz Köprüsü'nü geçip yine Haydarpaşa'ya pedallayacaklar Güzel. Ee, katılmak isteyenler belki biz de katılırız <gülüyor> ee, buna kimler destekliyor Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığı ee, bisiklet e, üreticilerinden sponsorları var bisikletler.org yani bisikletler derneğinden buna ulaşabilirsiniz <gülüyor> etkinliğe katılabilirsiniz belki kayıt yaptırmak gerekebilir çünkü geçen sefer biz yaptırmıştık ee, ücretsiz katılım evet. ama kask takılması rica almıyor. Mecburi tutuluyor. Hı hı. Buna dikkat ed edilirse fena olmaz. Evet. Ee, bir de bu 15 Eylül'de de sanıyorum e, Greenpeace'in bir evet. e, yine e, bisiklet, paten ve kaykay evet, galiba. Kutup evet. bisikleti Eylül. Kutup bisikleti. Bu kadar e, saat evet. 4'te akşam 16'da. Hı hı. İstanbul Yoğurtçu Parkı. Mersin Barış Meydanı, Eskişehir Espark Önü ve Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda e, bisikletler buluşuyor. Evet. Bu buluşmanın nedeni kutuplardaki buzulanın erimesi ve petrol şirketinin durumu bir fırsat olarak görmesini protesto etmek. Hı hı. Kuzey Kutbunu Kurtar evet. kampanyası. Herkes Greenpeace. bu gerçekleri bilsin diye pedallamaya çağırıyor Greenpeace. E, hı hı. Bu pazar günü 15 Eylül, evet. 22 Eylül dedik. E, Tüm dünyada da 4 milyon kişinin bekleniyor. katılması e, bekleniyor. Belki çok daha da fazla olabilir e, duyurular herhalde iyi yapıldıysa. E, yine bir etkinlik yine bisikletle ilgili bir etkinlik. Üst üste hepsi geliyor. Evet. 14 Eylül. Bu cumartesi herhalde. Evet. Hı hı. E, bisiklet Filmleri Festivali. Hı. Daha önce de geçen sene yapılmıştı. Bu sene küçük çiftlik parkta yapılıyor. E, Blonde Red Head konseyli başlayacak. Hollanda Başkonsolosluğu desteğiyle. 17 Eylül'e kadar sürüyor. 14-17 Eylül. E, Büyükada'da bisiklet turu var. 15 Eylül Pazar günü. Aynı şehirde geliyor. Evet. Şey, bir, çakışma bir sürü bisikletli etkinlik var. Evet. Güzel kentte. Tura katılım bisiklet olan herkese açık. Ee, Aya Nikola halk pasaşında, pardon plajında saat 8'e başlayacak film gösterenler. 8 tane kısa film gösterecek bisikletle ilgili. Ee, kısa metrajlı da var. Uzun metrajlı da var. Bu festivale katılmak isteyen ve bilgi almak isteyenler de şu adrese yöneldiriliriz. bicyclefilmfestival.com www.bicyclefilmfestival.com bisket film bunu İngilizce yazarlarsa. <gülüyor> evet. Dinleyicilerimiz veskatebilir. Yani 14 Eylül, 17 Eylül. Film festivali hı hı. 15 Eylül'de RIPC Kutup Bisket Eylemi. Ee, 22 Eylül e, Avrupa Değişim, Ulaşımda Değiş, Hareketlilik ve Değişim Haftası. Evet, otobüsü, Dünya Otobüsü Yaşam Günü'nde orada katılım oluyor. Bunda da bu çıkır Kongresi komeselgi Haydarpaşa'ya kadar gidilecek. Boğaz köpüsü geç açılacak bisikletlere umarız daha çok geçişler olur ve İnşallah. bu şey evet. hale gelir kalıcı hale gelir Tarihlerden bir de bu olsun. Evet. Ee, bisikletli günler bisikletli bizi günler bizi bekliyor, bekliyor diyelim biz de katılmak Kapatırken. istiyoruz. Bu evet. Bisiklette artık favori konularımızdan biri biz, oldu. Birisi oldu evet ekonomi ekoloji programının favori konularından GDV birisi. GDO vardı, var. Evet. GDO ya Pedro konuşuyoruz. Onu da bugündenki günlerde bir ele alalım. Tekrar. Haftaya görüşmek üzere. Diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Felin Cengiz ve Barış Gencer Baykan